Selamun Aleyküm Muhterem Hocam, namazda tahiyyat duası yerine Fatiha Suresini okuyabilir miyim demişler. Yok, yani tahiyyat duasını okumak vaciptir, onu öğrenmeliyiz. Bir an önce öğrenme noktasında evet. gayret etsinler.